53R Haber ve Havadis sitesi köşe yazısı İşte esas mesele böyle gelmez ele. Dalga geçer gibi yapılan tutuklama serilerinin, gündemi belirlemek için çıkarılan polemiklerin, fırtınası koparılan ucuz konuların vesaire tam ortasında PKK'nın feshi talebiyle ortaklaşa yeni anayasa hazırlamak girişimi, bazen çalınan, bazen de şantaj yapıldığı söylenen milletvekillerinin transferleriyle derinden derine, gümbür gümbür şekilleniyor. Narkoz gibi kullanılan, terörsüz, teröristsiz Türkiye söylemi, düşmanlar durumundaymışçasına barışıp kucaklaşma mottosu sayesinde, KCK yapısının sadece PKK alt bileşenini kapsayan güya kendini fesih işlemini milletimize can bir ambalaj içinde sunmaktadırlar. Yüzyıldır uzlaşamadıkları Cumhuriyete ve Atatürk'e düşman olan siyasal İslamcılar da torba gibi kendi isteklerini İmralı'daki etkinliği arttırılan terörist başının manifestoları arasında hayata geçirmeye kalkışmaktadırlar. Elindeki manivelası PKK olanın, yerinden kaldırmak istediği, başkalaştırmaya kodladığı, Türk milletinin egemenliği, Türk devleti ve Cumhuriyet değerleridir. Vermehteri meynidaları üzerinden, ver mehteri Türk olmayanların ve Türk'üm diyemeyenlerin yaveleriyle. Bu millet, mankurtlara ve çaşıtlara rağmen ölmedi, onlarla birlikte emperyaller ve yerli işbirlikçileri istiyor diye ölmeyecektir. 1974 Kıbrıs Koca Kocatepe gemimizi, Yunan yardımı Türk bayrağı çekmiş gemilerle gelecek diye edinilmiş bir istihbarat yüzünden kendi Türk Hava Kuvvetleri letlerimizle aldanmamak için vurduk, Defalarca bombalayıp batırdık. Tıkı onun gibi nereye hizmet ettiği kesinlikle belirlenen yerler, araç ve kurumlar, her çeşit kripto organizasyonlar, simgeleri her ne olursa olsun, aynı dikkat ve titizlikle kendilerine karşı davranmayı hak etmektedir. Bu milletin öz evlatlar, beşinci kolun, kimler ve neler olduğuna tam karar verdiğinde, sonradan yazıklanıp ağlamayacağı öldürücü darbeyi yerli yerinden hak etmiş olanlara vurmayı mutlaka en doğru şekilde becerecektir. Boş konuşanların o günleri, o günlerde emperyal hedeflerin hık deyicilerini açıklıkla görmesini gönülden dilerim. Yarattıkları karanlığa sözüm ona küfredenlerin gerçekte o karanlık içinde sakladıkları albızların boyundurunda olduğunu, Milleti boyunduruk altına sokmak için çalıştığını ne zaman anlamak bilincine erişeceğiz. İşte her türlü polemikten arınmış esas mesele budur. Bahattin Karagöz